İyi ama hayvanlar da diğer hayvanları yiyor. Sağ duyumuz bize şunu söylüyor. Evet, hayvanlar ahlaki açıdan önemlidir ve onları acıya ve ölüme maruz bırakmak için meşru gerekçelerimizin olması gerekir. Fakat ahlaki muhakemede bulunabilme gibi özelliklerinden ötürü insanlar hayvanlara nazaran daha önemlidir ve gerçek bir çıkar çatışması durumunda hayvan kaybeder İnsan kazanır Fakat hayvanları ve hayvansal ürünleri Sırf tadını seviyoruz diye yememizin Hiçbir meşru tarafı olamayacağı Zira zorunluluk içermeyen böylesi bir durumda iki taraf arasında herhangi bir çıkar çatışmasından Söz edilemeyeceği hatırlatıldığında İyi ama bir dakika Hayvanlar da birbirini yediğine göre Biz neden onları yemeyelim ki Diye karşılık veriyoruz Evet, bazı hayvanlar diğer hayvanları yiyor. Buna hiç mi hiç şüphe yok. Fakat bizim hayvansal ürün tüketmemizin gerekli olup olmadığı meselesiyle bunun ne ilgisi var? Bunu öylesine soruyoruz. Zira cevap çok açık. Hiçbir ilgisi yok. Birincisi, vahşi doğada diğer hayvanları yiyen hayvanlar olsa da çoğu bunu yapmıyor. Çoğu hayvan vegan. Dahası, bizim acımasız doğa diye tasvir edişimizin aksine, doğada zannettiğimizden çok daha fazla işbirliği var. İkincisi, hayvanların diğer hayvanları yiyip yememesinin bizim insanlarla ne ilgisi var ki konumuzla ilgisi olsun? Bazı hayvanlar etobur. Ve onlar et yemeden hayatta kalamazlar. Biz bu kategoriye girmiyoruz. Et ya da diğer hayvansal yiyecekleri yemeden gayet güzel idare edebiliriz ve gitgide daha çok insan hayvansal ürünler içeren bir beslenme düzeninden uzaklaşmanın hem sağlık hem de çevre açısından daha yararlı olduğu görüşünü benimsemeye başlıyor. Üçüncüsü, hayvanlar İnsanların ahlaki olarak uygun bulmadığı birçok davranışta bulunuyor. Mesela köpekler sokaklarda çiftleşiyor ve dışkılıyor. Bu onları örnek almamız gerektiği ya da insanların benzer davranışlar sergilemesinin meşrulaştığı anlamına mı geliyor? Ne ilginçtir ki hayvanları sömürüyor oluşumuzu meşrulaştırabilmek için şu sözde tırnak içinde üstünlüğümüze, İşimize gelince rahatlıkla başvurabiliyoruz. Fakat bu sözde tırnak içinde üstünlüğümüz yapmak istediğimiz şeye engel teşkil edince de nasıl oluyorsa birden kendimizi herhangi bir vahşi hayvan türünden farksız canlılar gibi gösterip tilkinin tavuk yemeye hakkı varsa bizim de var demeye başlıyoruz. Her halükarda. Şu formdaki herhangi bir savın sorunu neyse, iyi ama hayvanlar da diyen bu savın sorunu da odur. Şöyle, X eyleminde bulunmak ahlaki olarak yanlış. Ama P kişisi X eyleminde bulunuyor. Bu nedenle X eyleminde bulunmakta bir sorun yok. Tırnağı kapat. X yerine herhangi bir şey koyabilirsiniz. Annenizi dövmeniz ahlaki olarak yanlış. Ama bir dakika. John düzenli olarak annesini dövüyor. Bu nedenle annesin Bu nedenle annenizi dövmekte ahlaki açıdan bir sorun yok. Sorunu görebildiniz mi?